Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 31. Bölüm Hayber'in Fethi Hayber, Medine'nin 180 kilometre kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadide, Medine-Suriye yolu üzerinde yer alan ve Yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. Hazreti Peygamber, Hudeybi Antlaşması'ndan sonra Hayber'in Müslümanlar için arz ettiği tehlikeyi düşünmeye başladı. Çünkü Medine'den çıkarıldıktan sonra Hayber'e yerleşen Beninadir Yahudileri, buradaki soydaşlarıyla birlikte Medine'ye karşı büyük bir düşmanlık faaliyeti içine girmiş, Mekkeli müşriklerin yanı sıra bazı Arap kabileleriyle de anlaşarak bir ittifak meydana getirmişlerdi. Hendek gazvesi onların bu faaliyetlerinin bir sonucuydu. Resulullah Hudeybiye'den döndükten kısa bir süre sonra Hayber üzerine yürümeye karar verdi ve iki yüzü süvari olmak üzere 1600. Veya 300’ü süvari 1500 kişilik bir kuvvetle Medine'den ayrıldı. Durumdan haberdar olan Hayberliler Müslümanlara karşı hazırlık yapmaya başladılar. Rivayetlere göre 20 bin veya en az 10 bin savaşçıları vardı. Ayrıca sağlamlığıyla ünlü kalelerinde savunma avantajına sahiptiler ve silahları da boldu. Bir ay kadar süren. Ve bazen çok çetin mücadelelere sahne olan kuşatma sonunda, Hayber'deki yedi müstahkem kalenin dördü savaşla, üçü de sulh yoluyla ele geçirildi. Hayber kalelerinin en büyüğü olan kamusu fetheden Müslümanların, Hazreti Ali başta olmak üzere büyük kahramanlık gösterdiği savaşta 93 Yahudi öldü. Müslümanlardan şehit olanların sayısı ise 15-20 kadardı. Savaşta Yahudilerin savaşçıları, kadın ve çocukları dahil olmak üzere çok sayıda kişi esir alınmıştı. Muhammed Hamidullah'ın da belirttiği gibi, eğer fetihten sonra Tevrat'a göre hüküm verilseydi, bütün yetişkin erkekler kılıçtan geçirilecek, kadın ve çocuklar da köle yapılacaktı. Ancak Hazreti Peygamber önce halkın tamamının hayatını bağışlayarak kendilerine memleketlerini terk etme izni verdi. Buna karşılık onlar, Önemli miktarda hurma yetiştirilen arazilerinde, Yarıcı olarak kalmalarına müsaade edilmesini istediler. Hazreti Peygamber, Bu teklifi kabul etti. Hayber'den sonra, Vadil Kura ve Fedek halkıyla da, Benzer anlaşmalar yapıldı. Hayber'de çok sayıda hayvan, Ev eşyası, Tekstil ürünleri ve mücevherat ele geçirildi. Bu ganimetler, sayı, çeşit ve maddi değeri açısından Hazreti Peygamber dönemindeki en zengin ganimetlerden biriydi. Kaynaklarda menkul ve gayrimenkul ganimetlerin miktarı ve paylaşımı konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Ganimetler arasında yer alan Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ın nüshaları, Hazreti Peygamber tarafından sahiplerine iade edildi. Kuşatma devam ederken Hayberli bir Yahudi'nin kölesi, siyahi bir çoban Hazreti Peygamber'in huzuruna gelerek İslamiyet hakkında bilgi aldı ve iman edip Müslümanlar safında savaşa katılmaya karar verdi. Bu sırada güttüğü koyunların kendisine emanet olduğunun bilinciyle Hazreti Peygambere koyunları ne yapacağını sordu. Bunun üzerine Resulullah ona İslam'ın emanete riayeti emrettiğini belirtip sürüyü sahibinin kalesine doğru sürerek serbest bırakmasını emretti. Adının yesar olduğu kaydedilen çoban Hazreti Peygamber'in dediği gibi yaptı ve sürünün kaleye girdiğinden emin olduktan sonra dönüp mücahitler safında savaşa katıldı. Kısa bir süre sonra da şehit oldu. Hazreti Peygamber şehidin yanına geldi ve ashabına onun cennetlik olduğunu bildirdi. Böylece Müslüman olduktan sonra bir vakit namaz dahi kılma imkanı bulamadan şehit düşen çoban, ashab arasında hiç namaz kılmadan cennete giren kişi kimdir sorusunun cevabı olarak hatıralarda yer etti. Hayber'in fethi sırasında Yahudi reislerinden Sellâm bin Mişkem'in hanımı Zeynep bin Haris bir koyun keserek Resulullah'ı ziyafete davet etti. Fakat asıl maksadı onu zehirlemekti. Hazreti Peygamber yanına Bişribin Beray'ı da alarak bu davete gitti. Ancak ilk lokmada yemeğe zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını yutmadan çıkardı. Kendisiyle beraber bulunan Bişribin Beray ise zehirlenmenin etkisiyle öldü. Hazreti Peygamber Hayber esirleri arasında bulunan Yahudi reislerinden Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye'yi azad edip eş olarak almıştır. sonpeygamber.info onu anlamak ve anlatmak için